ettik. Son olarak sapık fırkalardan Cebriye, Kaderiye, Mu'tezile, Murciye, Kerramiye ve buna benzer Rafıviler ve diğer sapık fırkaların ne olduğunu ve bunlar arasında Ehl-i Sünnet cemaatin Cemaat'ın e, vasat ümmet olduğu, e, vasat fırka olduğu, ümmetler içerisinde de vasat ümmetin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğu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 bu sıfatları tekrar, yani ifade etmiş bunları hatırlayıp konumuza devam edeceğiz. Faslun وَقَدَّخَلَ ف۪يمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ الْا۪يمَانُ بِمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ بِهِ ف۪ي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ A.S. وَاَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْاُمَّةِ Diyor ki, daha önce sözünü ettiğimiz Allah'a ve Allah'ın kitabında haber verdiği hususlara iman etmek ile Resulullah ve Vesselam'dan mütevâfir olarak nakledilip ümmetin selefinin icma ile kabul ettiği icma ile kabul ettiği min ennehu Subhanahu favka favka semâvâti Yüce Allah'ın semavatının üzerinde ale arşi arşının üzerinde olduğu arşının üstünde olduğu aliyyün alâ halqi mahlukatına ali yani mahlukatının üzerinde olduğu ve, hu, ve huve subhanahu ma'hum ma aynemâ kanu.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 Vallahu bima ta tameluna basir. Hadis Süresi dördüncü ayette de ifade edildiği gibi, onların e, o gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşın üstüne istiva edendir. O yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni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 Ay yani bildiğimiz ay kamer yüce Rabbimizin mahlukatı içerisinde en küçük mahluklardan birisidir. En küçük mahlukatlarından birisidir. Ve hu mevdu'un fi's sema. Ancak o da göğe yerleştirilmiştir. Ey yani üsttedir, göktedir. Ve hu ma'a'l musafir ve musafir.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 Hani bu ne demektir? Arapçada bir söz var diyor biz yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor. Aslında ay seninle beraber değil, yanında değil. Arapçada bir cümle okumuşuz. Sirtu va nehra. Heh. Yani nehirle beraber yürüdü mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açacağız birazdan şerh bölümünde. Da, bu şairin sözünü söyledik. Dedik ki yasiru, yasiru el-kameru Biz yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor. Yani Beraber olmak demek ille de böyle yan yana, omuz omuza olmak manasında değildir. Biz bunları daha önce tafsifatlarıyla açıklamıştık. Yine şer bölümünde değineceğiz inşallah. Ve huve subhanahu fauka arşi. Yüce Rabbimiz subhanahu ve teala arşının üzerindedir. Rakibun ala halki. Ve kullarını gözetleyicidir. Muhayminun aleyhim. Onlara hakimdir. Muttali'un aleyhim ile gayri zâlik. İle gayri zâlike min rububiyeti. Yani rububiyetinin gerektirdikleriyle beraber kulları üzerinde rakiptir. Kulları üzerinde gözetleyicidir. gözetleyicidir. Ve onlara hakimdir. Yani müraqaba, gözetleme. Heh. Yani yani muallif e, abat-i misal eğer başınıymaşıyoruz. Çünkü Allah bizi gözetiyor. Allah bizi gözetiyor. Allah bizi gözetiyor. Allah bizi gözetiyor. Allah bizi gözetiyor. Allah kullarıyla beraberdir. Yani mahlukatıyla beraberdir. Hakk'un alel hakikati ve bilindiği gibi hakikati üzere e, bunlar hakikati üzere anlaşılmalıdır. La yahtacu ila tahrif bununla ilgili hiçbir tahrife ihtiyacı olmaksızın velakin yusanu anizzununil kezibah. Anizzununil kezibah. Yani diyor ki yani ne bir zanna ne de bir yalana ihtiyaç kalmaksızın, tahrife ihtiyaç olmaksızın hakikati üzerine bunlar anlaşılırlar. Misli en yuzanne enne zahire kavlih fisseme hani mülk süresinde diyor ya e emintum evet. e men fisseme burada da diyor ki enne zahire kavlih fisseme An sema e tozillüğü, ou yüklü. Diyor ki, diyor ki, e, burada diyor, buradan anlaşılan ey yani semanın onu gölgelediği, semanın onu kuşattığı veya semanın onu gölgelediği anlaşılmaz bundan. Tamam mı? Yani Allah semadadır derken biz ne kastediyoruz arkadaşlar? semadan ve huve fisseme dedi ya cariye yani fe huve fisseme ey ales seme yani ne burada var. bir zarfın içerisinde yani Allah semanın içinde gibi anlamak batıldır diyor. Çünkü buradan kası daha önce bunları açıkladık biliyorsunuz hadisler ışığında ayetlerle dedik ki mesela e,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 yani, ala yani, Ala Tamam, yani diyor ki, Allah, Allahı gölgelemiştir. Sema, Allahı gölgelemiştir. Veya Sema onu kuşatmıştır Veya e, e, efendime söyleyeyim, Sema'nın içindedir gibi bir inanış batıldır bi icma'i ehli ilmi ve iman. Ee, bu da diyor ilim ve iman ehlinin icmasıyla bu böyledir. Fe innallaha kad vesi'a Ve bilinmelidir ki Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kürsü nedir arkadaşlar kim cevap verecek? Ayak, ayakların hmm. konduğu şey. Kürsi. arş nedir o zaman? Eğer bu oturulan yerse mesela. O yüzden Arapça lugatta Mustafa nedir? Söyle sen oradan hocam. O, e, kürsü evet. nedir? Allah ayet kürsiyi sık sık okuyoruz. Yatarken, sabah, sabah zikirlerinde, akşam zikirlerinde. Allah, aleycem, aleycem. Aleyküm selam <gülüyor> ve ve Hoş geldin. hiç Evet. Şimdi kürsi nedir arkadaşlar? Soruyu yeniliyorum. Hani diyoruz ya kürsi yuhus hussemavati vel ard. Bu kardeş soruyor. Mesela şu kürsi yani ya ahi ana besalak. Tfaḍḍal. Eş kürsi eş manat el kürsi. Allah Azze ve celle subhanahu ve taala yani يقول el kürsi el a'la li şey. El kürsi. Tamam? Bes Allahu azza ve celle ves'a yuhus semavati vel ard. الله السبح وجل سبح سما ربك الأعلى آمنتم ما في السماء يعني بيقصد الله عز وجل مو أنه السماء نحن كمان نراها السماء يعني في الأعلى في الأعلى اللي أعلى. يعني كرسي <تصفيق> لتقعد عليه نعم كرسي هل عرش ربك كرسي هذا كرسي الشو الشو مصطفى شو كرسي. معناه شو معنات العرش وشو معنات الكرسي العرش يعني أحسن من كرسي يعني مزين مزين وكان عرشه يعني انه كبير وطويس وجميل يعني عرش الملك عرش السلطان يعني الكرسي ايش كرسي اصغر من آه آه انا بقول لك العرش العرش يعني بيقولون ترخ يعني ايوه يعني يعني في يعني بدون ما يعني الملك يقعد يجلس عليه يعني الكرسي يحط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 oturdukları şey eski zamanın banyolarda da kullanıyor. tamam işte işte arkadaşlar yalnız Mustafa ha yani kursi kardeş şöyle söyleyeyim bizim kelamımızda kursi biz buna deriz kursi Tamam mı? Ha. Bak bu da mesela koltuk yani diyoruz. Ancak yani ilim ehlemizin kürsinden Allah azza ve celle'nin kürsiyyuhu semaveti vel ard. Onun kürsüsü yeri ve göğü kuşatmıştır. Ayetini tefsir ederken önce kürsünün ne olduğunu, bunlar bundan ne kastedildiğini izah etmişler. Ve demişlerdir ki kürsi arşan azaran daha küçük ancak Ayakların konduğu yere yani gerçek Arapçada kastedilen edilen kürsi budur. Ayakların konduğu yerdir. İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah ve Vesselam diyor ki kürsi arşa nazaran çöle atılmış bir yüzük gibidir. Yani o kadar arşa göre. İşte bu küçük çöle nazaran yüzük büyüklüğünde olan bu arş, bu kürsü yeri ve göğü kuşatmıştır. Yani buradan ne kastetmek istiyoruz? Bazıları bu ayeti böyle tefsir ederler ki kürsü yuseme vati vel ard ey onun ilmi yeri göğü kuşatmıştır. Dolayısıyla burada yine ne yaptılar? Tatil yaptılar. Bundan kasıt ilim değildir. Yani yecuz e, en yakul yani yecuz الكرسي علمه يجوز يعني معنات الكرسي علم يعني يجوز هذا هذالكلام فهم لا يجوز ما فهم في علم من في منن بيقولون الكرسي معناته علم كرسي يه السماوات والأرض أي يعني الله عز وجل علم علم علمه علمه هو نديو الله Eee, hayatı müsibet Allah. Çünkü kürsü, madde, alim yani alim. Hahah, yani biliyoruz. Ne işi Bak, yani bilen söyler Allah'ın izniyle bu caiz bir. Canı var ve sağılmamış, sağılmamış. Allah dileseydi böyle derdi. Yani kürsi ilimdir denemez, kürsi aynı ifade edildiği gibi İbn Abbas diyor ki arşan azaran. Arşan azaran kürsünün büyüklüğü çöle atılmış bir yüzük gibidir.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 en tezure diyor ki o göğü ve yeri düşmesinler diye tutar. Yani onları ayakta tutar. ve yumsiku semâ'e en takâ alel ard. Göğü tutar ki yerin üzerine düşmesin. ille bir izni. Ancak izin verdiği zaman bunlar düşecektir. Hani biz diyoruz ya kıyamet. <gülüyor>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 Maddi olarak hissedilen karışık olur. Birlikte olur ve yakınlık demek değildir. Yani az önce yani. haber verdiğimiz gibi yani ve hu ma'akum ayette diyor ya o sizinle beraberdir. Ey Eynema'kum. Yani her nerede olursanız diyor ki buradan kastedilen maddi bir birliktelik değildir. Az önce metni okurken söylediğimiz gibi arşının üzerindedir ama kullarıyla karışık değildir. Efendim? Musa. Musa'ya selam, Harun'a selam, Hanif'in evine dediği zaman Allah inni ma'akum inni semi'un ve basir. E, esmeu veqra. Devam et. Devam yani Hayır devam et. Değil. Soruna devam et. Ha, beraberliği yani bu şekilde Tamam işte Allah azza ve celle ben sizinle beraberim. Nasıl beraber olduğunu da açıklamış. Esmeu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 Diyor ki, ay küçük bir mahlukat. Buna rağmen şu an yani bakıyorsun ki hem seferi olanla hem muhim olanla beraber ay. Halbuki küçük bir mahlukat. He, yani görünüyor, kuşatmış hem ışığıyla hem olduğu yerle. Gidiyorsun, seninle beraber gidiyor. Yani öyledir, öyle görünüyor. Bu diyor, küçük bir mahlukat için mümkünken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 yani birisi çıkıp şunu diyebilir örnek Allah bizimle Allah diyor ki diyor e, ben sizinle beraberim her nereye doldursanız e, bunu de diyen Allah Allah demek ki bizimle berabermiş o e, bir tarafta da ayet diyor Rahmanu alal alarşiste dolayısıyla bu bunlar Allah Azza ve Celle için mümkün değildir denmesi acizliktir akide de problemdir o halde yüce Rabbimiz Zatı ile arşının üzerindedir. Ancak sıfatlarıyla, kullarıyla beraberdir. Mahlukatıyla beraberdir. Yani Yüce Rabbimizin bir sıfatı nedir arkadaşlar? Ma'iyyat sıfatı. Evet. Demek ki ma'iyyattan biz ne anlıyoruz? Kim söyleyecek? Ma'iyyattan nedir kasıt? Beraber evet. ee, Beraber oluştan nedir? Yani aç bu beraber oluşu. Hayır, değil. İşitmesi, Kücesiyle, görmesi ve bilmesiyle ma'iyyat sıfatına inanıyoruz. Kudretiyle diyebilir miyiz? Kudretiyle yani. Kadirdir tabi kulları üzerinde. Ee, ancak burada zatı ile kullarıyla beraberdir. Kesinlikle Kur'an ve sünnete muhaliftir. O halde Yüce Rabbimiz zatı ile arşının üzerindedir. Sıfatlarıyla da kullarıyla beraberdir. Biri işitiyor, bizi görüyor. Ben şunlara şahit oldum. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bak belki bu hatırlar mısın bilmiyorum. Yıllar önce nizam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 yani böyle hani şey uydurma e, ha şeyler var. Kimin kitabında okuduk bunu arkadaşlar hatırlayanlar var mı? Hani sözde bir kısa anlatılıyor diyor. Ben hiçbir yere sığmadım. Kalbe sığdım. Heh, ne, min, ne, ne, kalbine sığdı. Ben kulumun kalbine sığdım. Böyle uydurmalar var. Bir de bu söz kutsi bir uydurma yani. Öyle değil mi? Allah'a nispet ediliyor söz. Kimdi yine hatırlarsanız bir kitapta şöyle geçiyordu. İşte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 Nefidir? Şimdi geçemdir, ee, konumuzda alakası var. Bu Mevlevilerin şeyi vardı. Yani. Programı vardı Konya'da. Şefi Arus. Şefi Arus. Şey, şey vefat sıyılmış. Ee, mevla Ananın vefat sıyılmış. Şimdi i̇şte radyo... <gülüyor> mevla Ananın vefat sıyılmış. Nasıl? <gülüyor> mevla Ananın vefat sıyılmış. Neyse, dön. İşte. Program var radyoda. Şimdi spiker... Ee, Biraz TRT tipiklerler bilirsin yani. Şöyle bir güzel soru sordu demin, hoşuma gitti yani. Orada mevlevilerin bir liderine sordu, Konya'daki liderime. Dedi ki niye dedi sadece hep mesnevi diyorsunuz mesnevi bu kadar abartıyorsunuz dedi. Mesnevi var ya. Mevlana'nın abi. Niye hep bu mesnevi mesnevi diyorsunuz? Dedi ki olurum dedi bu dedi işte şöyle kurtar. Meşteni'nin mükaddemesinde şöyle yazıyor, şöyle yazıyor dedi, bak. Bir de iddialı konuş böyle. E ne yazıyor dedi? İşte bu, e, Rahman'dan bana vahyediliyor. ediliyor. canım bana vahy ediliyor. Rahman'dan bana vahy ediliyor. He. Tamam, şunu söyleyeceğim ben. O öyle söylüyor, tamam. Şey ne diyor? E, ona netfet bu sözü yine. o Zaman'a e bana bu yazdırıldı. Evet. E herkes evet. böyle yazdırır, yazdırır. <gülüyor> Allah'ın evet. kitabı böyle. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim evet. ne yani şimdi o Ama zaman? Bu itiraflı şey yani. Bu zaman için söyleniyor. Evet. Ben bunu, nispet edilen dedim. Ben nispet ediliyor. Yani. Ona nispet ediliyor. Yok yani nasıl itiraflı. Ben bilmiyorum. Itiraflıyor. Ne itiraflı? Yani ona mait e, sonraki gelenlerin ona. Ama kendi şeylerinde, kendi kitaplarında var yani bilmiyorum. Tabi oranlar yazmış olarak. Olabilir ha yani o camia buna inanıyor en azından. Ben zaten. O camia bunu söylüyordu ediliyor dedim zaten kesin bir. Yani inşallah dememiştir biz de öyle düşünüyoruz. İnşallah dememiştir. Zaten dönme olayında kesin diyor dönme olayında? inna <gülüyor> yani diyor ki Allah azza ve celle diyor ki ne ben izene yani hele ana <gülüyor> yani yani ki böyle bir soru soralım. Allah ayette diyor karşımın üzerindeyim. Bir de diyor ki 3 kişi olmayı versin, 4.'sü Allah'tır. Veya 5 kişi mi neyse. Diyor bu nasıl anlayacağız? Nasıl anlıyoruz arkadaşlar? بالسماء وما ما يرفع من قوين إلا ولديه رقيب عتيد يعني طالما عندك رقيب عتيد فالله عز وجل معه يعني هن يقولون الله سبحانه وتعالى فوق السماء أي فوق الأرش مع سفته أي بعلمه وسمعه وبصره معنا يعني الله هذا إن شاء الله يتقادنا تمام daha yakını, daha yani, var, e, i̇şte burada e, zatı ile değil. Yani bunu inşallah söyleyeceğiz. Daha bu konu devam edecek. Burada zatı ile değil. Hani e, teşbihte hata olmasın, Teşbihte hata olmasın. Mesela şu an buraya bir bilgisayar koyalım. Efendim Amerika'dan bir kardeş bağlansın bizle ya da Mahmut bağlansın Antep'ten. Mühim Hı. değil. Açalım meseleni. Kendisi dersimizi dinler. Değil mi? he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 Yüce Allah'ın o sizinle beraberdir buyruğundan hululiye. Ne bu? hulul diyorlar ya. iddia ettiği şekilde şey, Hallac-ı Mansur'un ne demiş? Yüce Allah'ın belirli bir takım şahısların içine hulul etmiştir. 20. Diyen kimselerdi. Yüce Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Bunlar mutşebbihenin Vulatıdırlar. Aşırı gidenlerdir. Yani o Hallacı Mansur'un helal evet. hak demesi. Ali radıyallahu an için de bunu söyleyenler maalesef olmuştur. Yani aşırı sapık fırkalar. Allah subhanehu ve teala Ali'ye hulul etti falan gibi inançlar mevcuttur. Rafizeler uzantılar değil mi? Evet. Burada da zaten müşebbihenin vulatları diyor. Yani aşırı gidenleri Hiddağı de. Gayet ettiği şekilde Heh. karışıklık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 cariyeye eyin Allah dediğinde ve demesi. Ey o göklerin üzerindedir. E, bunlar e, akidenin doğru inancın ne olduğuyla ilgili açık verirlerdir. Bugün birine gidin deyin ki Resulullah dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam eyin Allah diye sordu. Allah nerededir? Siz gidin bugün bunu birine sorun. Mesela bu akideyi taşıyan Allah Azza ve Celle'yi işte bu alemin içinde kabul edenler. Onlar diyorlar ki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 valet, banyo fark etmiyor değil mi? Görüyordur. Yani. Burada mı görüyordur? He, görmesi, içinmesi görmesi var. Evet. Tabii tabii. Sıkıntı yok burada. Allah Azza ve Celle kim, nerede, nedir görür yani bilir. Her şeyi bilir. Ancak şunu söylüyorum. Biz diyoruz ki Allah Azza ve Celle اِنَّ اللّٰهَ فِي خَارِجِ الْعَالَمِ وَلَا فِي Allah Azza ve Celle bu alemin dışındadır, içinde değildir. Bu alemler de bitiyor. Hani onlar diyorlar ya mekan ıslat etmektir. Biz şu soruyu soruyoruz onlara. Diyoruz ki, birazdan bunu uyandırırım merak etmeyin. Birazdan uyandıracağız da bunları. Şunu söylüyoruz. Arkadaşlar şu alemler mahluktur değil mi? Yaratıldı yani. Peki bu o, mahlukun bir sınırı var mı? Başladığı yer var. Başladığı, başladığı yer. Ya yani. Bittiği yer. Bir, yani. He, bir başladığı yer. Bittiği yer var değil mi? Hı. Neresidir bunun sınırı? Muhtemelen arşıdır. <gülüyor> onlar şimdi bu soruyu soruyoruz. Neresidir? Arştır. Diyorlar ki yani, arşıdır. Zamanında... Bunu, bunu onlar yapıyor. Ha, diyoruz neresidir peki yani? Bu mahluk yaratılmış değil mi? Ha? Hani Allah'a mekan isnad ettiniz diyorlar ya bize. Biz de diyoruz ki. Peki diyoruz.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 Ne olarak vardı? Mekanı var mıydı? Diyoruz yoktu. Tamam şimdi de mekanı yoktur. Evet. Bitti gitti. Buna iman et. Buna iman et. Bu konuda dediğimiz gibi la teşbih ve la tecisil ve la tekif ve la ta'til. Hiçbir teşbihe girmeden hiçbir benzetmeye girmeden efendim içini boşaltmadan ee, keyfiyetlendirmeden sen buna iman et. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği sıfatlara iman et.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 seni ilgilendirmiyor. Sen imansızsın. Hani Cebrail aleyhisselamla ilgili sorduğumuz soru gibi diyoruz ya. Kanatlı mıdır? Evet diyorsunuz. Tarif edin diyorum. Susuyorsunuz. Çünkü doğrusu budur. Teşbih yapamazsınız çünkü onu siz görmediniz. Tamam? Evet, yani, devam edelim. Onun gökleri bütün gökleri ve arzı kuşatmışken böyle bir alayın nasıl doğru olabilir? İzninle Bak kaydediyorum inşallah anlarla Hali olacak. dışında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 zandan şüpheden münezzehtir. Şimdi devam edeceğiz. Demin o beraber oluş sıfatını biraz daha açacağız. İkra. ya İkra. Ben ikrahım. Teşekkür ederim. Aldi sotem. Paskal. O da dahil. Aldi sotem. Paskal. O da dahil. Aldi sotem. Paskal. O da dahil. Aldi sotem. Paskal. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ البقرة آية 86 من الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَكَ مَتْرِهِ شَيْءٍ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ قَرِيبٌ فِي عِلُوِّهِ Hüseyin. N'am. N'am. N'am. N'am. N'am. N'am. Devam et kardeş. <gülüyor> <He? Hı>. Şey, <gülüyor> Türkçe'yi oku. oku. <gülüyor> Yine bunun kapsamına, Yüce Allah'ın <gülüyor> yarattıklarına yakın <gülüyor> ve dualarını kabul edici olduğuna iman etmekle gider. Bir daha, bir daha Yine bunun kapsamına Yüce Allah'ın yarattıklarına yakın ve dualarını kabul edici olduğuna iman etmekte gider. Nitekim Yüce Allah bu hususları şu buyrunda bir arada söz konusu etmektedir. Kullarım evet. sana beni sorarlarsa muhakkak ben pek yakınım. Evet. Bakara Resulallah. Şüphesiz sizin kendisine dua ettiğiniz zat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 Hangi ayet? Sen demin bir söz söyledin. Dedin ki bütün sıfatlarda onun bir benzeri yoktur. Bununla ilgili delilimiz nedir? Leysesemisliği <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onun hiçbir misli benzeri, benzeri yoktur. yoktur. Evet. Ama er bu delildir bütün sıfatlar için. Allah Azza ve Celle'nin hem zatı hem sıfatları için en önemli delilimiz budur. Evet. O yakın oluşunda da üstedir. Üste oluşunda da yakındır. Yani o yakın oluşunda üsttedir. Ey, zatıyla üstte ama yakındır. Yakındır, aynı zamanda üsttedir. Evet. Yine bunun kapsamına da girer. Sözleri şu demektir. Yani Yüce Allah'ın kendi zatını nitelendirmiş olduğu yakın ve duaları kabul eden vasfına iman etmek gerekir. O kendisine dua edenlere, yalvarıp ve karanlara pek yakındır. E yani hangi sıfatıdır bu? Bu cici.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 Çünkü, İnnehu Allah Azze ve Celle izlediğini de açığa çıkardığını da bilir. Sana nefsinin hangi vesvese verdiğini bilir. Yani, sen kendini bilmekten acizken o seni en iyi şekilde bilir. Dolayısıyla bu beraber oluş, Allah Azze ve Celle üstte oluşla beraber, üstte olmakla birlikte kullarıyla beraberdir. Kullarıyla beraberken, o arşının üzerindedir.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 Bundan sonra bah, yani dirilmek, hesap ve buna benzer. Bununla ilgili akidemizi de inşallah göreceğiz. İki husus var, onları inşallah okuyup bitirelim. Fazla. Ve İman Allah ve Kütb'ü İmanı bıanın Kur'an kelam Allah, Menzel, Geyr Mekluk, Minhu ve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 فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدياً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. والله أكبر. <مه> <ما فيه شيء مه> أنت فهمت <آنت> المسألة. ماذا؟ ههههههه. إيه، دعونا نستمر إن شاء الله. Allah'a ve kitaplarına imanın kapsamına Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna iman etmekte girmektedir. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiş olup mahluk değildir. Ondan gelmiştir. Ona dönecektir. Allah, Kur'an-ı Kerim'i gerçek anlamıyla konuşmuştur. Onun, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğunu, olduğu bu Kur'an Allah'ın gerçek manasına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 Diyor ki o müşrikler Allah'ın kelamını işitselerdi. Ey Allah'ın kelamını nasıl işitseler? Kur'an-ı <gülüyor> Veya Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah'ın kelamı olduğuyla ilgili ayetler var. Her ne kadar bunu insanlar okusa da başkası da şey yapsa buna kelamullah denir. Çünkü bir söz ilk söyleyene nispet edilir. Hocam Tevrat, Zavru, İncil de Allah'ın kelamıdır. Evet. Bu da e, mahluk değildir. Her evet tabi ki. Değildir. Aynı şekilde inanılır. Elbette. Yani bunların aslı için olanla böyle inanıyoruz. Ancak bunlar tahrif edildiler biliyorsunuz. Onlar da böyle e, müdür oldu değil mi? ki aynı. cemre Selam onlara da iniyordu. Ancak şöyle bir şey e, şöyle bir şey yani bu tahrif olduktan sonra bu kitaplar artık onlardan duyduğumuz bir ayeti ne yalanlarız ne de tasdik ederiz. Ancak açıkça yalanı olsa da olanı zaten yalanlarız ise Allah'ın oğludur diyor. Haşa. Yani o İncil'den de duysak, bunu başka yerden de duysak bu bellidir bir küfür olduğu. Çünkü hakikatte böyle bir şey olmaz yani. Pardon. Ahmed bin Hanbel. ona diyor. Diyor ki Ahmed bin Hanbel diyor bu konuda bundan ötürü çokça işkence gördüm. Doğrudur. Ahmed bin Hanbel Kur'an Allah'ın kelamıdır dediği için o zaman mutezilenin hakimiyeti vardı. <gülüyor> e ee, o Mutezili hak e, kadılar tarafından gerçekten hapsedildi ve bundan ötürü işkenceler gördü. Çünkü yani, Kur'an Allah'ın kelamı <gülüyor> olmadığına inanıyorlar. O zamanki başarı başarı yani değil. şey kelam olmadığına değil o Allah Daha, mahluk canım, olduğuna in inanıyorlar. Halbuki biz ne diyoruz? Biliyorsunuz akidemizde Allah azze ve celle kelam sıfatına sahiptir. Allah azze ve celle kelam sıfatı zati sıfatı mıdır arkadaşlar? Fiili sıfatı mıdır? Fiili sıfatı, sıfatı. mıdır? Hmm. Yani Konuşabilir. Hmm. Ancak öyle değil aslında. Yani hem zatî hem fiili sıfatıdır. Yani Niçin? kelime oluşuyor. Fiili çünkü biz hani e, bunu daha önce hatırlarsanız bu dersleri ifade ettiğimiz zaman dedik ki e, hani bu şeyler Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatını kabul etmeyenler onlar diyorlar ki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 Aksine insanlar onu musaflarda okuyup yahut yazdıkları takdirde bu bile Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlamıyla Allah'ın kelamı olmamasını gerektirmez. Çünkü <gülüyor> çünkü <gülüyor> kelam gerçek anlamıyla onun ilk olarak söyleyenlere izafe olunur. Onu tebliğ eden veya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 Salana aittir, mana Allah'a aittir. Ya da tam tersi. Harfler Allah'a aittir, mana falan. Harfleriyle, manasıyla Kur'an nedir? Kelamullah'tır. Bu bizim akidemiz. Ya Allah Kur'an'ı kendine biz de hitab edip, biz derken yani bir çoğunluktan ifade edelim. Kur'an'ın edebi tasvirini konuşmayacağız. bu Sonra konuşalım onu. Allah Azze ve Celle öyle der. Yani orada bu edebi tasvihidir. Allah'a ben verdik değil mi? Biz verdik diyor. Nehnû Biz sizi yarattık diyor. Ne biz yapacağız? Tamam. tamam. Ama Allah Azze ve Celle tektir. Evet. Allah'a ve kitap kitaplarına imanın kapsamına girmektedir. Sözleriyle Mushaf'ın, Kur'an-ı Kerim, Musannıf. Musannıf. Kur'an'ın Kur Allah'a kelamı olduğuna iman etmeyi Allah'a imanın kapsamına sokmaktadır. yani Evet. Bu sıfata iman etmeksizin Allah'a iman tamam olmaz. Zira kelam ancak kelamı söyleyenin sıfatıdır. Şanı yüce Allah ise dilediği zaman dilediği şeyleri söylemek üzere <gülüyor> mütekellim olma vasfına sahiptir.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 Daha önce. Süpatın itelemiyor evet. süpatı yani, sana süpatın kuruya derler. Yani uyum konusunda ya. Ha? Uyum konusunda. O anlamda. İşte o anlamda yani, Şuradan, bir, bir, bak, bir değil kimliği yani. Kimliği var ya. O, adam olmak kimliği var ya. Ben burada. Bu, daha önce, ya, daha bu, önce. O kimliği e, Daha de, önce... önce Sıfatın kuruya derler. Yani evet. süpatsız yani. Ne dedi daha kim misin? de mi? Ya da sura, suratın kuruya. Ne diyor? Da daha Tekelim. Tekelli mi? Tekelim. Konuşan. Tekelli Konuşan. Gelam yani.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 يا أخي فضل اقرأ إليهون هذا إليهون هذا اقرأ هذه والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم بحمدك شهد وأن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك